İyi haftalar Açık Dergide hak Takvimi bölümünü dinliyorsunuz. E, kışın sonuna geldik. İçinde bulunduğumuz günler hak takvimine göre kışın son sayılı soğuk günleri sayılan sitte Sevr yani öküz soğukları dönemi. Geçen hafta abrul 5'ini konuşurken belirtmiştik. Nisan'da yağmur çok önemli diye. Hatta Karadeniz bölgesinde Nisan'a yağmur ayı da denir. Hatta eski tarihlerde Nisan yağmurlarının bir kapta toplanıp şifa niyetine içildiği de bilinir. Göz ağrısına iyi geldiğine inanılır Şimdi Hıdrellez öncesindeki son soğukları geçiyoruz Bahsettiğimiz sitte sevr Yani öküz soğukları 19 veya 20 Nisan günü Başlar 24-25 Nisan günü sona erer Arapça sitte altı Sevr de öküz veya boğa Anlamına geliyor Adını güneşin boğa burcuna girmesinden Aldığı söylenir Roma takmi fas diye göre 20 Nisan günü şöyle anlatılmış Helle'ye ihanet eden, yünlü sürünün önderinden uzaklaşır güneş. Çıkarken görüş alanından. Gelir daha büyük bir kurban. inek midir yoksa boğa mı? Kolay değildir anlamak. Ön kısmı görünür, gizlenir arka kısımlar. Fark etmez. Boğa ya da inek olsa da bu takım yıldız. Yunon'un isteğine karşı sahiptir aşkın armağanına. Anadolu halk takmine göre bu altı günlük dönemde rüzgar ve hava durumu değişken olduğundan sitte'yi sevir, her saati bir devir de denir. Ayrıca bu soğuklar için denizciler arasında... ...Sitte'yi sevir, kapıyı çevir biçiminde deyim de vardır. Sivas şarkışladan alınan bir hikayesi de şöyle. Bir gün yaşlı bir kadın... ...havaların iyi gitmesine aldanıp... ...iki keçi ve iki oğlağını alıp yaylaya gitmiş. Yaylada fırtına çıkmış, oğlaklar ölmüş. Keçilerden biri dile gelip... ...bugün Sitte'yi sevir, donmak istemiyorsan... ...kazanı başına geçir demiş... Yaşlı kadın da aynen böyle yapıp ölümden dönmüş. O günden bu yana, o gün hep fırtına olur, bunu bilenler de sitte sevri geçirmeden yaylaya çıkmazlarmış. Bugünün bir özelliği de yine Sivas şarkışla çevresindeki köylerde yapılan bir geleneğe sahne olmasıdır. Köylüler bugün dama çıkarak evdeki insan sayısı kadar ve her insan için taş dizerler. Üç gün üç gece bu taşlar kımıldatılmaz. Sonra taşlar kime aitse, İsim sırasına göre kaldırılır. Kimin taşının altından böcek çıkarsa o yıl öleceğine veya yılının kötü geçeceğine, kimin taşının altından yeşil ot çıkarsa onun o yıl bol nasipli olacağına inanılır. Doğa defterine göre Nisan ayının sonundaki bu soğuklar bazı yörelerde mor direk adıyla da anılır ve mor direk geldi yakın ağaçlar çiçeği sakın denirmiş. Sitti sevrin bitişiyle birlikte mevsim geçişi tamamlanıyor. Bundan sonra 2 Mayıs'taki çiçek fırtınası, 11 Mayıs'taki filizkram fırtınası, 20 Mayıs'taki Mayıs 7'si, 21 Mayıs'taki kokulya fırtınası gibi sert rüzgarlar, yaz öncesi soğuk olmayan ama zaman zaman ağaçtaki çiçeklere, filizlere zarar verebilen mevsim hareketleri. Ergün Veren'in Anadolu Halk Takmı çalışmasına göre Ege'de kışın sonunda 21 Mart'ta yani Nevruz'da başlayıp 6 Mayıs'a yani Ellez'e kadar devam eden 45 günlük süreye Yaygın bir isim olmamakla birlikte 90başı denilirmiş. Yörede havanın yanıltıcılığını vurgulayan bu 45 günlük dönem içerisinde kesin tarihlemeler yapılamayan ancak yaşlıların anlatımına göre Urfan kışı veya Balcı kışı da denilen bu dönem, April 5'i, Leylek kışı, Oğlak kışı, 9'un 9'u ve Sitteyi Sevra adlarıyla anılan kısa ve ser soğukları da kapsar. Eski kaynaklarda kıştan yaza doğru gelinirken birer ay aralıkla 9'a 7'ye, 5'e, 3'e, 1'e diye gösterilen günler kullanılır. Bu günler 9'a için Aralık Ocak, 7'ye için Ocak Şubat, 5'e için Şubat Mart, 3'e için Mart Nisan, 1'e içinse Nisan'ın sonu ile Mayıs'ın ilk haftalarını gösterir. Ayrıca bu günlere yıldız konuşuğu da denir. Ülkerle ayın yan yana gelmelerini anlatmak için konuşuk deyimi kullanılır. Halk kültürünün uzman ismi Pertevnaili Boratav'ın Yüz soruda Türk folkloru. inanışlar, töre, törenler ve oyunlar adlı çalışmasında belirttiğine göre, bugünlerdeki hava şartlarını anlatan bir de tekerleme vardır. O da şöyle. Ay konuşa yediye, kazıkların başı döner kadıya. Ay konuşa beşe, sular bendinden aşağı. Ay konuşa üçe, herkes yaylaya göçe. Evet, bu haftalık bu kadar. Haftaya halk takviminin son programını yapacağız. Konuğumuzla halk kültüründe ve Anadolu halk takviminde Hıdır Ellez'i konuşacağız. Açık Radyo'nun yeni yayın dönemi de Hıdır Ellez ile başlıyor. Sonrası halk takviminde Eyyan Bahur yani sıcak günler denilen yaz mevsimi. Bu programı İranlı sanatçı Muhsin Namcu'nun 2016'da Amsterdam'da verdiği konserden Sanama adlı parçasıyla kapatalım kapatalım. Hoşçakalın. khyal hal ho gozar chair do gozar na cha I'm not You're the last ship with so many. Yeah, you're the so hold to all your sharp, sharp, sharp, sharp, sharp, sharp, sharp, sharp, sharp, sharp, sharp, sharp, sharp, sharp, sharp, sharp, To chemas, che che che che che che hey, hey, hey, hey, Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, the